Emri maruf ve nehy-i münker. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emirlerini bildirmek, kötülüklerden men etmek. Emri maruf ve nehy-i münkerin farz olması. Emri maruf, yani Allahü Teala'nın emirlerini bildirmek, nehy-i münker, kötülüklerden men etmek farzdır. Allahü Teala. Ali İmran suresi 104. ayetinde mealen içinizden insanları hayra çağıracak iyiliği emredecek kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun işte onlar kurtuluşa erenlerdir buyurdu. Emri maruf ve nehyi münkerin farz olduğunu bu ayet-i kerime gösteriyor. Fakat farz-ı kifayedir. Bir kısım insanların bununla uğraşması kafiidir. Ama hiç yapılmazsa bütün insanlar günah işlemiş olur. Allahü Teala Haç Suresi 41. ayetinde onlar o müminlerdir ki eğer kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek Namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten de alıkoyarlar. koyarlar. Bütün işlerin sonu kıyamette Allah'a dönecektir. Buyurdu. Bu ayet-i kerime de emre marufu namaz ve zekatla bir yerde bildiriyor ve din sahiplerini böyle tanıtıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Emri maruf yapınız. Yapmazsanız Allahü Teala en fenanızı size musallat eder. O zaman en iyinizin de duası kabul olmaz buyurdu. Ebu Bekir'in radıyallahu anh bildirdiği bir hadisi şerifte, Resulullah günah işleyip de iyileri onlara, kötülükten men etmedikleri insanlara Allahü Teala, en kısa zamanda bir azap gönderir buyurdu Yine bir hadisi i şerifte bütün iyi işler Allah yolunda harbetmenin yanında denizden bir damla gibidir Allah yolunda harbetmek de emri marufun yanında bir damla gibidir buyuruldu. Şu hadisi i şerifler de emre marufla ilgilidir Herkesin söylediği sözün zararı kendinedir. Emre maruf, nehy-i münker ve Allahü Teâlâ'yı anmak bunun dışındadır. Allahü Teala seçkin, günahsız kullarına avam sebebiyle azab etmez. Fakat görür men etmeye gücü yeter de susarlarsa onlara da azab eder. Bir kimsenin Zulümle öldürüldüğü veya dövüldüğü yerde oturmayınız. Çünkü orada bulunup da menetmeyene lanet yağar. Şeriate uymayan bir işin yapıldığı yerde durmak doğru değildir. Şayet orada olursa kötülükten men etmelidir. Nehye münker ne ölümü öne alır ne de rızkı azaltır. Bir kimsenin yanında günah işlenir de, onu beğenmezse, orada bulunmamış gibidir. Onun bulunmadığı yerde işlenen günaha razı olur, kötülemezse, yanında yapılmış gibi olur. Havarisi olmayan resul yoktur. Bu, o zamana kadar devam eder ki, onlardan sonra bir kavim gelir, minbere çıkarlar, güzel sözler söylerler. Kötü işler işlerler. Her müminin bunlarla eliyle yapamazsa diliyle cihad etmesi farzdır. Bunu da yapamazsa bunun ötesinde Müslümanlık yoktur. Allahü Teala bir meleğe vahiy gönderip filan şehri yerin dibine geçir dedi. Melek, yarabbi, bu şehirde öyle bir kimse var ki bir an günah işlemiş değildir. "Nasıl yaparım?" deyince, "Yap." Başkaları günah işlerken bir defa olsun yüzünü ekşitmedi, buyurdu. Ayşe r.a. validemiz'in bildirdiği bir hadisi şerifte, Allahü Teala içinde ameli peygamberler gibi olan 18 bin kişinin bulunduğu bir şehirde bulunanların hepsine azap gönderdi, buyurdu. Niçin ya Resûlallah dediler? Zira öbürlerine Allah için kızmadılar ve nehye münker yapmadılar buyurdu. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh şöyle anlattı. Resûlullah'a şehitlerden hangisi daha üstündür diye sordum. Buyurdular ki, öldürülse bile zalim sultana nehy münker yapan kimse... Şayet öldürülmezse, ne kadar çok yaşasa da onun için kalem yazmaz. Hadis-i şerifte geldi ki, Allahü Teala, Yuşa bin nun aleyhisselama vahiy gönderip, Senin kavminden yüz bin kişiyi helak edeceğim. Seksen bini iyilerden, yirmi bini kötülerdendir, buyurdu. Yuşa bin nun Ya Rabbi, İyilerin niye helak ediyorsun diye sordu. Allahü Teala diğerlerine düşman olmadılar. Yemekte, içmekte, oturup kalkmakta ve alışveriş etmede onlardan sakınmadılar. Uyurdu. Nehiy münkerin şartları. Nehiy münker kötülükten men etmek bütün Müslümanlara farzdır. Nehye münkere ve şartlarına ait bilgileri bilmek de farzdır. Zira şartları bilinmeyen farzın edası mümkün değildir. Nehye münkerin dört rüknü vardır. 1. Nehye münker yapan kimse Din sahibi olan kimse, nehye münkerle de vazifelidir. Bir kimse hiç günah işlemeyip, sonra nehye münker yani, kötülüklerden men etme yapayım dese nehyi münker yapılamaz çünkü hiç kimse günah işlemekten mahzun değildir Said bin Cübeyr radiyallahu an diyor ki hiç günah işlemediğimiz zamanı bekleyip nehyi münker yapacaksak hiçbir zaman nehi münker yapamayız Hasan Basriye rahmetullahi aleyh bir kimse diyor ki, kendinizi temizlemeyince halkı dine davet etmeyiniz, dediler. Hasan-ı Basri, şeytanın bu sözün kalbinize hoş görünüp, neh i münkeri terk etmemizden daha büyük arzusu yoktur, buyurdu. nehy münker iki türlü yapılır. Bir, nasihat ve vaaz. Bir kimse bir işi yapar ve başkasına, yapma derse kendisiyle alay etmekten başka faydası olmaz onun vazı tesir etmez bu nehy-i münker fasık'a yakışmaz hatta söz dinlemeyeceklerini kendisine güleceklerini bildiği zaman nehy-i münker yaparsa günah bile işlemiş olur zira vazin kıymeti insanların gözünde aşağı görünür bunun için aşikare günah işleyen alimlerin vazı insanlara zarar verir. Onlar da bu vaazlarıyla günah işlerler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesinde dudakları ateşten makaslarla kesilen bir takım insanlar gördüm. Siz kimsiniz diye sorduğumda onlar iyiliği emreder ve kendimiz yapmazdık. Fenalıktan men eder, Halbuki kendimiz yapardık, Diye cevap verdiler buyurdu. İsa aleyhisselama şöyle vahiy geldi. Ey Meryem'in oğlu! Önce kendine nasihat ver. Kabul edersen, Sonra diğerlerine nasihat ver. Kabul etmezsen, Benden utan. İki. El ile ve zor ile olur. Şarap görünce dökmek, saz ve çalgı görünce kırmak, günah, kötülük yapmaya yönelmiş bir kimseye zorla, güçle mani olmak gibi. Bunu fasık da yapabilir. Zira bir kimseye iki şey lazımdır. Biri, kendi yapmaması, diğeri, başkasının yapmasına meydan vermemesidir. Birini yapmazsa, diğerini de niçin terk etmeli? 2. Neh-i Münker nerede yapılır? Neh-i Münker'in yapılabilmesi için, dört şartın bilinmesi icap eder. 1. Günah olmasa da, çirkin, kötü olmalıdır. Küçük günah olsa, neh-i Münker yapılır. Deliği içki içerken, yahut bir çocuğu, Başkasının malını telef ederken görse, men etmelidir. Küçük günah bile olsa, bütün günahlar için nehy-i yapmalıdır. Hamamda avret yerini açmak, kadınların kızların arkasından bakmak, onlarla bir arada oturmak, altın yüzük takmak, ipek elbise giymek, gümüş bardaktan su içmek ve bunun gibi günahlar için, nehy-i münker yapmak lazımdır. 2- Günah, o anda işlenmelidir. Bir kimse, içki içmeyi bitirdikten sonra, ona nasihat etmekten başka bir şeyle incitmek doğru değildir. Bu gece içki içeceğim diye düşünen kimseyi incitmek, canını yakmak doğru olmayıp, ancak içmemesi için nasihat yapılır. İçmeyeceğim derse, suizan etmemelidir. Bir kadınla yalnız oturana, oturmadan önce nehy-i münker yapılır. Çünkü halvet, zaten günahtır. Kadınlar hamamının kapısında bekleyip, çıkacakları zaman, onlara bakacak olana da nehy-i münker yapılır. Yani men edilir. Çünkü kadınlar hamamının önünde durmak günahtır. 3. Nehy-i münker yapanın, Araştırmadan günahı görmesi lazımdır. Araştırmak, soruşturmak gerekmez. Evinde durup kapısını kilitleyen kimsenin izinsiz evine girmek ve ne yaptığını öğrenmek doğru değildir. Kapıyı ve pencereyi ses geliyor mu diye dinlemek ve nehy münker yapmak da doğru değildir. Ancak yüksek sesle sarhoş sesleri duyulursa, o zaman izinsiz eve girilir, ve nehy-i münker yapılır. Bir fasık elbisesinin altında bir şey götürürse, içki olabileceği düşünülürse de ona göster bakalım o nedir demek doğru değildir. O gizlediği şeyin şarap değil başka bir şey olması mümkündür. Ama o kimseden içki kokusu geliyorsa ona mani olup içkiyi dökmesi gerekir. Eğer büyük çalgı aleti taşıyor ve elbise ince olup altından anlaşılıyorsa, açıp kırabilir. Başka bir şey olma ihtimali de varsa, görmezlikten gelmek lazımdır. 4. Zanna değil, bu işin şeriata uygun olmadığı açıkça bilinmelidir. O halde, Şafii mezbinde olanların, Hanefi mezbinde olanlara itiraz etmesi doğru olmaz. Bazıları, İçki içmek, zina etmek ve haramlığı icma ile sabit ve kat'i olan şeylerde nehy-i münker olur. İctihadla olanlarda olmaz dediler. Bu doğru değildir. Zira büyüklerimiz buyuruyor ki kendi içtihadına yahut bulunduğu mezhep sahibinin içtihadına muhalif iş yapan asi olur. Bu hakikatte haramdır. Bir kimse kıbleyi arasa, fakat kıble sandığı tarafa yüzünü değil, arkasını dönse asi olur. Allahü Teala'ya madde, Kur'an Kerime mahluk ve Allahü Teala görülemez diyenlere ve bunun gibi itikatte bidat sahiplerine nehi münker yapmalıdır. 3. Nehyi münker kime yapılır? Mükellef olanın yaptığı kötü iş günah olur. Hürmet edici kimse olmamalıdır. Mesela babaya olan hürmet el ile ve istihfaf ile nehy-i münker'e mani olur. Deliyi ve çocuğu bütün günahlardan men ederiz. Ama buna nehy-i münker denmez. Hayvanı bile Müslümanların malını korumak için Müslümanların tarlasına girse men ederiz. Fakat bu, farz değildir. Kolay olduğu zaman, bir Müslümana zarar vermemesi için yapılır. Bir kimsenin malına zarar gelse, şahitlik etmek icabetse, yol uzak değil ise, Müslümanların hakkını korumak için şahitlik etmesinin vacip olması gibidir. Fakat akıllı bir kimse, bir kimsenin malını telef etse, bu zulüm ve günah olur. Canını yakmak bile olsa nehyi münker yapmalıdır. Çünkü günahtan vazgeçirmek ve men etmek canını yakmadan, sıkıntı vermeden olmaz. Buna tahammül etmek lazımdır. Ancak dayanamayacağı kadar acıtmamalıdır. Nehyi münkerden maksat İslam şiarını göstermektir. O halde bunda acıya, eleme dayanmak vaciptir. Mesela bir yerde çok içki olsa, dökmek için orada bir müddet kalınacak olsa, dökmek için kalmak vaciptir. Ama çok sayıda koyun bir Müslümanın tarlasına bağına girse, bu koyunları çıkarmaya uğraşırsa, zamanı boşa geçecek ise, başkasının malı için kendi zamanını harcamak doğru olmaz. Fakat din için, ve günahtan men etmek için zamanını verebilir. Nehye münkerde de bütün acılara katlanmak lazım değildir. Nehye münker yapmaktan yani eliyle, diliyle men etmekten aciz ise kalbiyle kötü bilmekten başka üzerine farz yoktur. Aciz olmayıp kendisini döveceklerinden korkarsa yahut sözünü dinlemeyeceklerini bilse Bunda dört şekil vardır. 1- Kendisini döveceklerini ve günahtan vazgeçmeyeceklerini bildiği zaman, nehye münker yapmak farz olmaz. Fakat eliyle yahut diliyle nehye münker yapmak ve onların dayağına sabretmek mübahtır. Bundan sevaba da kavuşur. Hadis-i şerifte, Zalim sultana emri maruf, Nehye münker yapıp da öldürülüp şehit olandan üstün şehitlik mertebesi yoktur buyuruldu. 2. Günahı men edeceğini ve hiç korkusu olmadığını bildiği zaman muhakkak nehye münker yapmalıdır. Yapmazsa asi olur. 3. Günahtan el çekerler ama onu dövebilirlerdi. Bu vaziyet karşısında dil ile nehye münker yapmak şeriata ta'zim için vacip olur. Kalb ile kötülemekteki acizlik burada yoktur. Sözünü kabul etmeleri muhtemeldir. 4. Günah işlemeyi ortadan kaldırır fakat kendisini döverler. Mesela şarap şişesine, testisine ve çalgılara taş vurup kırabilir. Bu vacip değildir. Fakat nehy-i münker ederken kendisini incitirlerse bu acılara katlanmak ve sabretmek çok kıymetlidir. Bir kimse Allahü Teala Bakara suresi 195. ayetinin ortasında elinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor dese, ona şöyle cevap verilir: İbn Abbas radyallağhu anhuma buyuruyor ki tehlike dediğimiz bu değil, belki. Allahü Teala'ya ibadet edebilmek için muhtaç olduğu nafakayı temin etmemektir. Bunu yapmayan kendini helak etmiştir. İşte bundan sakınmak lazımdır. Bera bin Azib, radıyallahu an buyuruyor ki tehlike demek kişinin bir günah işlemesinden sonra Allahü Teala beni bağışlamaz demiş olmasıdır. Ebu Ubeyde radıyallahu anh buyuruyor ki bu ayet-i kerimenin manası günah işler de o günahtan sonra hiç iyilik yapmaz demektir. Bir Müslümanın yalnız başına düşman saflarına saldırıp ölünceye kadar dövüşmesi caizdir. Her ne kadar bunda kendini tehlikeye atmak varsa da bu faydalı olduğu için ve kâfirlerin kalplerini kırmak, gözlerini korkutmak ve onlardan insan öldürmek için yapılır. Derler ki, Müslümanların hepsi böyle kahraman, cesur olurlarsa, bunda sevap vardır. Fakat, kör, aciz ve kuvvetsiz olan birisinin kâfirlere böyle saldırması caiz değildir. Nehi münker yapıp, öldürülen, dövülen veya eziyet edilen ve fakat karşı tarafı günah işlemekten menedemeyecek olan kimse, direnmesine rağmen fasıkların kalbini kıramayacaksa, bir kimseye iyiliği olmayacaksa nehyi münker yapmamalıdır. Çünkü faydasız yere zarara katlanmak doğru olmaz. Sual Nehyi münker yapanın ekseriya, korkusu, kötü kalplilikten ve nehyi münker yaparsa dövüleceğinden ileri gelir. Bu durumda nasıl hareket etmelidir? Cevap: Eğer dövüleceğini zannı galip ilebiliyorsa mazur sayılır. Ama kendisini döveceklerine zannı galibi yoksa hiçbir zaman mazur sayılmaz. İhtimalle bunu terk edemez. Çünkü bu ihtimal ve böyle zan herkeste bulunur. Şüpheli olur da söyleyeyim diyorsa nehyi münker yapması vacip olur. Şüpheyle kalkmaz. Kendisine zarar gelmeyeceğini bildiği yerde nehyi münker farz olur. Sual. Nehyi münker yapan kimse dövülmekten korkmaz ama mevkiinden, malından ve eziyet vereceklerinden korkarsa ne yapması icap eder? CEVAP Nehye münker yapan kimsenin bedenine, malına, mevkisine, yakınlarına yahut talebelerine zarar gelebilir veya kendisine dil uzatanlardan korkar yahut da din ve dünya faydalarına mani olmalarından korkar. Bunun kısımları çoktur. Her biri için bir hüküm vardır kendi hakkında korkması iki kısımdır. Birinci kısım, ileride bir işinin olmayacağından korkar. Mesela, üstadına Nehyi münker yaparsa kendisini iyi yetiştirmez. Hekime yaparsa faydalı ilaç vermez. Patronuna nehi münker yaparsa Yevmiyesini keser. Yahut ona işi düşünce onu korumaz. Bütün bunlarda. Nehye münker yapmamak özür değildir. Çünkü bunlar zarar sayılmaz. Ancak ilerideki korku ölüm şeklinde olursa mazur sayılır. Bu kimselere muhtaç olduğu zaman nehye münker yapmamakta zarar yoktur. Mesela hasta olup, hekim ipek elbise giyse, ona nehye münker yaparsa yanına gelmeyecek olursa yahut fakir ve aciz olup azığı ve tevekkülü de yoksa kendisine nafaka veren bir kimse olsa ona nehy-i münker yaparsa bir daha vermeyeceğini bilirse yapmaz yahut şerli bir kimsenin elinde kalmış olur ve kendini koruyacak olursa ona nehy-i münker yapmaz bunlar anında lazım olan ihtiyaçlardır o halde bu özürleri sebebiyle susmalarına izin verirsek bir mahzuru olmaz. Çünkü nehyi münker yaparsa o anda zararını görecektir. Fakat bu da halden hale değişir. Düşünce, rey ve içtihada bağlıdır. Dinini gözetmeli, ihtiyatlı hareket etmelidir. Ancak böylece nehyi münkerden de el çekmemiş olur. İkinci kısım elinde bulunan bir şeyin yok olmasından korktuğu zamandır. Malını elinden almak gibi. Malını alacaklarını, evini yakacaklarını yahut da dayakla kendisini hasta edeceklerini, yahut makamından uzaklaştıracaklarını bilir ve korkarsa nehyi münker yapmaz. Fakat şerefine leke getirmeyip süsüne ve bencilliğine zararı olursa, mesela yaya olarak veya Eski elbiselerle, çarşıda gezdirmeleri, hakaret etmeleri gibi sebeplerle nehy münkeri terk etmek özür sayılmaz. Bunlarla derecesi yükselir. Çünkü şeriatte süs ve bencillik zaten makbul bir şey değildir. Fakat mürüvveti korumak şeriatte güzeldir. Kendisini ayıplayacaklarından, kendisine dil uzatacaklarından, ve düşman olacaklarından işlerinde kendisine uymayacaklarından korksa şüphesiz bu da özür sayılmaz çünkü hiçbir nehy-i münker bunlarsız olmaz ancak nehy edeceği günah gıybet ise ve nehiyettiğinde vazgeçmeyeceklerini ve üstelik kendini de gıybet ederek daha fazla günaha gireceklerini bilirse o zaman mazur sayılır. Nehye münker yaptığı zaman, akraba ve dostlarına kötülük yapacaklarını bilirse, yapmamalıdır. Mesela kendisinin zahit olduğunu, dövülmeyeceğini ve elinden alınacak bir şeyi olmadığını bilirler ve onun intikamını dostlarından ve akrabasından alırlarsa, nehye münker yapılmaz. Çünkü zararı kendine olsa olur ama başkasının zararına sebep oluyorsa, Nehy-i münker yapılmaz. Hatta onların haklarını korumak dini vazifedir. O halde bu daha mühim sayılır. 4. Nehy-i münker nasıl yapılmalıdır? Nehy-i münkerin 8 derecesi vardır. Birinci derece halini bilmektir. Yakînen ve hakikaten günah üzere olduğunu bilmelidir. Araştırmaya lüzum kalmayacak kadar açık olmalıdır. Kapı ve pencerelere kulak vermemeli, komşulardan sormamalıdır. Elbisesinin altına bir şey saklıyorsa, elini uzatmamalıdır. Ama çalgı sesi veya içki kokusu duyuluyorsa yahut görülüyorsa, o zaman nehy-i münker yapmalıdır. İtimada şayan iki şahit haber verirse inanmalıdır. Hatta iki adil şahitle izin almadan bile evine girilebilir. Fakat bir adil şahitle evine girmek doğru olmaz. Zira ev onun mülküdür. Bir adil şahitle mülklük hakkı bozulmaz. Denilir ki Lokman Hekim'in yüzüğünde şöyle yazılıydı: Gözle gördüğünü gizlemek, zan ile bir kimseyi rezil etmekten iyidir. İkinci derece anlatmaktır. Çünkü bir kimse bir iş yaptığının şeriatte yasak olduğunu bilmeyebilir. Nitekim bazı cahiller camide namaz kılarlar. Rükun ve secdeleri tam olarak yapmazlar. Böyle namazın doğru olmayacağını bilseler yapmazlar. O halde böyle olan kimselere öğretmek lazımdır. Öğretirken de tatlı ve yumuşak söyleyip üzmemelidir. Çünkü zaruretsiz bir Müslüman'a eziyet yapılmaz. Bir kimseye bir şey öğretilirse, ona cahil ve bilgisiz demiş, kusurunu yüzüne vurmuş olur. Bu yaraya ise bir merhemsiz dayanılmaz. Bunun merhemi de söylerken özür dileyip, kimse anasından bilgili doğmaz, sonradan öğrenir. Bilmeyenin kusuru ya babasında, ya anasında, yahut hocasındadır. Yoksa yakınlarınızda ilim öğreneceğiniz kimse yok mudur? demelidir. Yahut buna benzer sözlerle gönlünü almalıdır. Böyle yapmayıp da bir kimseyi rencide eden, elbisedeki kanı sidik ile temizlemeye kalkan yahut iyilik yapmak isterken kötülük yapan kimseye benzer. Üçüncü derece, vahz ve nasihattır. Rıfk ile söylemeli, sert söylememelidir. Haram olduğunu ve anlatmakla olmayacağını anlayınca korkutmalıdır. Bunda lütuf şöyledir: Birisini gıybet ederlerken, hangi birimizin kusuru yoktur? O halde kendimizle uğraşmak daha iyidir. Demeli. Yahut gıybet hakkında bir hadisi şerif okumalıdır. Nasihat etmekte iki şeref vardır. Birincisi, ilminin ve veranın izzetini ishar eylemek. İkincisi, tahakküm ve yüksekliğinin izzetini o kimseye göstermektir. Bunlardan ikisi de mevki makam sevgisinden meydana gelir. Bu da insanın yaratılışında olan bir şeydir. Böyle yapan çoğu zaman nasihat ettiğini, Şeriata uyduğunu zanneder. Hakikatte ise şehvet ve makamına itaat etmiştir. İşlediği günah, o kimsenin günahından daha kötüdür. Kendisine bakmalıdır. Eğer kendi nasihatini aşağı görür ve o kimsenin başkasının nasihatiyle tövbe etmesini daha çok severse, nasihat etmesi doğrudur. Kendi sözüyle olmasını diğerinden çok seviyorsa, Allahü Teala'dan korkmalıdır. Çünkü bu nasihat ile hakka değil, kendine çağırmasından korkulur. Davud u Tayye rahmetullahı aleyh sultanın yanına gidip "Nehyi münker yapan hakkında ne dersiniz?" dediler. "Onu kamçı ile döveceklerinden korkarım." buyurdu. "Kırbaçlanmaya gücü yeter." dediler o zaman onu öldüreceklerinden korkarım buyurdu. Ona da gücü yeter dediklerinde, bundan daha büyüğünden korkarım, o da kendini beğenmektir buyurdu. Ebu Süleymanı ı Darani, rahmetullahi aleyh, filan halifeye nehy-i münkerde bulunmak istedim. Öldüreceğini de bildiğim halde korkmadım. Fakat yanında çok insan vardı. ''Onlar beni doğruluk ve salabeti i din üzere görürler de, insanların bu görüşü kalbime tatlı gelir, o zaman da ihlâsız ölürüm diye korktum.'' buyurdu. Dördüncü derece, kötü söz söylemektir. Bunda iki edep vardır. Biri, lûtf ile söylemek kafi geliyorsa, fena söylememelidir. Diğeri de, sövmemeli, Şirkin laflar söylememelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Akıllı o kimsedir ki, kendi hesabını görür, ölümünü göz önüne getirir. Ahmak o kimsedir ki, arzu ve heveslerinin peşinde gider ve kendini aldatır ve affolacağını zanneder.'' buyurdu. Kötü söz, faydalı olacağı düşünüldüğü zaman caiz olur. Fayda vermeyeceğini anlayınca yüzünü asıp hakaretle bakıp yanından ayrılır. Beşinci derece el ile mani olmaktır. Bunda da iki edep vardır. Birinci edep mümkünse günah işleyen kimseye o işten vazgeçmesini söylemelidir. Mesela giymekte olduğu ipek elbisesini çıkarmasını. Gaspla, zulümle alınan yerden çıkmasını, içkiyi dökmesini, ipek halı yatak kullanmamasını, cünüp ise camiden çıkmasını söylemelidir. İkinci edep, bunu yapmazsa onu dışarı çıkarmalıdır. Burada en iyisi en az ile yetinmektir. Elini tutup dışarı çıkarabiliyorsa sakalını tutmamalı, ayağından tutup sürüklememelidir. Çalgı görünce kırmalı parça parça etmemelidir. İpek elbiseyi yırtmayacak şekilde çıkarmalıdır. Dökebiliyorsa şarap kabını kırmamalıdır. Böyle yapamazsa bir taş atıp kırmak caizdir. Bu bir hak değildir. Şişenin damacananın ağzı dar ise ve dökmek ile uğraşırken kendisini yakalayacak veya döveceklerse kırıp kaçmak caizdir. Şarap haram edildiği zaman bulunduğu kabıda kırmak bildirildi. Fakat kabını kırmak sonradan değiştirildi. Yine bildirdiler ki o yalnız içki için kullanılırdı. Başka şeyde kullanılmazdı. Bugün ise kırmak doğru değildir ve kıran ödemelidir. Altıncı derece. Sana şöyle şöyle yaparım deyip tehdit etmektir. Mesela şu şarabı dök. Eğer dökmezsen kafanı kırarım, sana şöyle şöyle yaparım demelidir. Bu da tatlılıkla dökmeyip iş bu raddeye geldiği zaman olur. Bunun da iki edebi vardır. 1- Caiz olmayan bir şeyle tehdit etmek doğru değildir. Mesela elbiseni yırtarım, evini yıkarım, çocuklarının canını yakarım gibi. 2- Yapabileceğini söylemelidir. Asla yalan söylememelidir. Mesela, seni asarım, boynunu vururum gibi şeyler doğru olmayıp, yalandır. Fakat düşündüğünden daha fazlasını söylerse ve bununla korkutacağını bilirse, bu zaman caizdir. İki Müslümanın arasını bulmak için yalan söylemenin mübah olması gibidir. Böyle hallerde, sözde fazlalık ve noksanlığa bakılmaz. 7. Derece Elle, ayakla, sopayla dövmektir. Bu, ihtiyaç zamanında ihtiyaç olduğu kadar olursa caizdir. İhtiyaç vakti, canını yakmadan o günahı terk etmediği zamandır. Günahtan vazgeçerse dövülmez. Günah işlendikten sonraki ceza, şeriatin emri olan tazir ve had cezasıdır. Bu da sultansız olmaz. Bunun da edebi el ile dövmek yetiyorsa sopa ile dövmemektir. Yüzüne vurmak ise hiç doğru değildir. Bu da yetmezse kılıç çekmek caizdir. Bir kimse bir şey yapar da kılıçla korkutmadan vazgeçmiyorsa mesela bir kadına musallat olmuş bırakmıyorsa kılıcını kınından çıkarmak caiz olur kendisiyle nehye münker yapılan arasında dere varsa okunu hazırlayıp o işten vazgeç yoksa vururum demelidir. Yine de vazgeçmezse baldırından vurulur. Tehlikeli yerlerine vurmaktan sakınmalıdır. 8. derece. Nehye münker yapan yalnız başına yapamayacaksa yardımcı toplamalı ve kavga etmelidir. Fasıklar da kendi adamlarını toplayabilirler. Kavga büyüyebilir. Büyüklerden bir kısmı iş böyle olunca sultana haber vermeden nehyi yapmamalıdır diyorlar. Bazıları da sultandan izinsiz olur diyor. Allah yolunda harbe gidildiği gibi fasıklarla kavgaya da gidilebilir. Nehyi yapan o esnada öldürülürse şehit olur nehye münker yapan kimse nasıl olmalıdır? nehye münker yapan da üç haslet olmalıdır. İlim, vera ve güzel ahlak. İlim olmayınca yasağı emirden ayıramaz. Vera olmayınca ayırabilse bile işleri maksatlı olur. Ahlak güzel olmazsa kendisini incittikleri zaman kendisi de kızar ve Allahü Teala'yı unutur. Allahü Teala'yı unutunca da haddin dışına çıkar. Bundan sonra yaptıkları hak için değil nefsi için olur. O zaman onun nehiy münkeri de günah olur. Ali radıyallahu an harpte öldürmek için bir kafiri yıktı. Kafir hakaret etmek için yüzüne tükürdü. Hemen öldürmekten vazgeçti ve ''Kızmıştım. Onu Allah için öldürmüş olmayacağımdan korktum.'' buyurdu. Ömer radıyallahu an bir kimsenin karnına vurdu. O şahıs, Hazreti Ömer'e sövdü. Bir daha vurmadı. ''Niçin vurmadın?'' dediklerinde, ''Bu zamana kadar ona hak için vurdum. Şimdi bana sövünce döversem, kızdığım için dövmüş olurum.'' buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir ve nehyettiği şeyi bilmeyen, emri ve nehyi hilim ile söylemeyen, emri ve yasağı rıfk ile yumuşaklıkla bildirmeyen nehyi münker yapamaz buyurdu. Hasan el Basri rahmetullahi aleyh yapılmasını isteyeceğin şeyi amel etmiş olmak için önce sen yapmış olmalısın buyurdu. Rasulullah'a, sallallahu aleyhi ve sellem "Önce kendimiz amel etmedikçe emri maruf ve nehyi münker yapamaz mıyız?" diye sordular. Resulullah "Hepsini yapamazsanız da emri maruf ve nehyi münkeri terk etmeyiniz." buyurdu. Nehyi münker yapanın edeplerinden biri de sabırlı olması ve acılara katlanmasıdır. Allahü Teala Lokman suresi 17. ayetinde Lokman hekim: Yavrum, namazı gereği üzere kıl, iyiliği emret ve fenalıktan alıkoy. Bu hususta sana isabet edecek eziyete katlan. Çünkü bunlar kesin olarak farz kılınan işlerdendir. Buyurdu. Sıkıntıya katlanmayan bir kimse Nehyi münker yapmamalıdır. Adabından birisi de alakaları azaltmaktır. Bu sayede korkuları da azalır, insanlardan ümidi kesilir ve bu sayede kimseye yaltaklık etmez. Hikaye edildiğine göre, büyüklerden birinin bir kedisi varmış. Her gün komşu kasaptan yiyeceği için bir şeyler alırmış. Bir gün kasabın yanlış bir hareketini görmüş. Hemen eve gelmiş kediyi salıvermiş. Sonra kasaba giderek nehyi münkerde bulunmuş. Kasabın canı sıkılmış ve "Ben sana kedi için daha bir şey vermem." demiş. O büyük de "Zaten ben de senden ümidi kesmek için daha önceden kediyi salıverdim." demiş. İşte emri maruf ve nehyi münker böyle yapılır. İnsanlardan ümidini kesmeyen kimse onlara emri maruf edemez. Yine bunun gibi insanların kendisini övmelerini ve hakkında iyi söylemelerini arzu eden kimse emri maruf edemez. Kâbül Ahbar Ebu Müslim Havlani'ye "Komşuların iları nasıldır?" diye sordu. Ebu Müslim Havlani iyidir diye cevap verdi. Kâbül Ahbar Tevrat böyle demiyor. Tevrat diyor ki: "Emre maruf ve nehy-i münker eden kimsenin komşuları ile arası iyi olmaz." dedi. Ebu Müslim Havlani, "Tevrat doğru diyor. Müslim yalan konuştu." dedi. Bir zat Memun'a sert bir dil ile nasihat etmeye başladı. Memun o zata, "Efendi, tatlı konuş." Zira Allahü Teala senden daha iyisini, benden daha kötüsüne gönderdiği halde, ona rıfk ile söylemeyi emretti. Taha suresi 44. ayetinde varında ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki nasihat dinler, Yahut korkar buyuruldu. Neye münker edecek zat, Rasulullah'a uymalı ve onun açtığı yoldan yürümelidir. Ebu Umame'nin rivayetinde, gencin biri Resul i Ekrem'e gelerek, ''Ya Resûlallah, zina etmek için bana müsaade eder misin?'' dedi. Oradakiler, ''Bu ne terbiyesiz bir ifade?'' diye bağırıştılar. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ''Delikanlıyı bırakın yanıma gelsin.'' buyurdu. Genç de Resûlullah'a yaklaştı. Anan ile başkasının zina etmesini sever misin? buyurdu. Genç, canım sana feda olsun, sevmem ya Resûlallah dedi. Rasulullah aynı senin gibi kimse de annesi ile başkasının zina etmesini sevmez buyurdu. Devamla, kızına zina yapılmasını sever misin? buyurdu. ''Canım sana feda olsun, sevmem ya Resûlallah.'' dedi. ''İnsanlar da senin gibi kızlarıyla zina yapılmasını sevmezler.'' buyurdu. Ve ''Kız kardeşin için bunu sever misin?'' buyurdu. Genç, ''Canım sana feda olsun, sevmem ya Resûlallah.'' dedi. İbn-i rivayetinde hala ve teyzelerini de saydı. Hepsi içinde genç aynı cevabı verdi. Rasulullah da aynı karşılığı tekrarladı. Bu hadisi şerifin iki ravisi de yani İbni Avf ile Ebu Ümâme devamla dediler ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini delikanlının göğsü üstüne koydu ve Allah'ım kalbini temizle, günahını bağışla, iffetini koru, ve kendisine zinayı her şeyden çirkin tanıt. Zinadan nefret ettir. Diye dua etti. Resulullah'ın bu mübarek duasından sonra, O gencin nezdinde zinadan daha fena bir şey olmadı. Fudayl bin İyad'a, Rahmetullahi aleyh, Süfyan bin Uyeyne Sultanların hediyelerini kabul ediyor. Buna ne dersiniz dediler. Fudayl bin İyad, onun orada hakkı vardır. Aldı ise de hakkından azını almıştır.'' buyurdu. Sonra Süfyan bin Uyeyne'yi tenhaya çekerek ona şöyle dedi. ''Sultanların hediyelerini kabul etmek senin gibilere yakışmaz.'' Bunun üzerine Süfyan bin Uyeyne, ''Biz salihlerden değil isek de salihleri severiz.'' dedi. Hammad bin Selem'e rahmetullahi aleyh diyor ki, Sıla bin Eşem'e, kibrinden etekleri yerde sürünen bir adam uğradı. Sıla'nın adamları onu tartaklamak istediler. Sıla, siz durun, ben onu ikaz ederim dedi. Adamı yanına çağırarak ona şöyle söyledi, Yeğenim, benim senden bir dileğim var. Adam, amca ne istiyorsan söyle dedi. Eteklerini biraz kısaltmanı istiyorum. Adam, bağıştın efendim diyerek teklifi kabul etti. Sonra sıla adamlarına dönerek, şayet bu adama sert davranmış olsaydık, kabul etmeyecek ve bize karşı cephe alacaktı. Fakat yumuşaklıkla münkerden edince hemen kabul etti dedi. Muhammed bin Zekeriya el Gulabi diyor ki, Bir gece, Abdullah bin Muhammed bin Ayşe'nin akşam namazını müteakip mescitten çıkıp evine gitmekte olduğunu gördüm. Yolunda Kureyşlilerden bir genç sarhoş olarak bir kadına saldırdı. Kadın imdad istedi. Halk bu genci linç etmek üzere başına toplandılar. Abdullah delikanlıyı tanıdı ve yeğenimin başından ayrılın dedi. Halk bu söz üzerine oradan ayrılırken, delikanlıya ''Gel yeğenim'' diye hitap etti. Bundan dolayı o genç çok utandı. Birlikte eve geldiler. Abdullah, hizmetçilerden birine ''Bu çocuk senin yanında kalsın, ayıldığı vakit yaptığını kendisine söyle ve beni görmeden gitmesine müsaade etme'' diye tembihledi. Delikanlı ayılıp da vaziyeti öğrenince, Utancından ağladı. Gitmek istediyse de hizmetçi bırakmadı. Onu Abdullah'ın huzuruna getirdi. Abdullah gence, oğlum ayıp değil mi? Bu yaptığın senin şerefine yakışır mı? Kureyş'in eşrafından seni doğuran anne ve babanın şerefini düşünmedin mi? Allahü Teala'dan kork ve bu yaptığından vazgeç, dedi. Delikanlı, utancından başını öne eğmişti. Bir müddet ağladıktan sonra başını kaldırdı. Allah-u Teâlâ'ya söz veriyorum. Bir daha içki içmeyecek ve bu çirkin hareketlerde bulunmayacağım. Hepsine tövbe ettim, dedi. Feth bin Şuhruf anlatıyor. Adamın biri, elinde bir bıçak, bir kadına musallat oldu. Kolu kuvvetli olduğu için, Kadını onun elinden kimse alamıyordu. Kimse ona yaklaşamadığı gibi kadının çırpınması da bir işe yaramıyordu. Tam bu esnada oradan geçmekte olan Bişri Hafi, rahmetullahi aleyh o adama iyice sokuldu ve birdenbire o adam yerlere serildi. Bişri Hafi oradan ayrıldı, yoluna devam etti. Kadın da kurtuldu. Yerlerde yatan bu adama halk yaklaştı. Baktılar ki adamın soluğu tıkanmış, kan ter içinde kalbi çarpıp duruyor. Kendisine, ''Sana ne oldu?'' diye sordular. Genç, ''Bilmiyorum, bir ihtiyar yanıma gelerek, senin bu yaptığını Allah görüyor.'' deyince, ayaklarımın bağı çözüldü ve gördüğünüz gibi yere düştüm. ''Acaba o ihtiyar kimdi?'' dedi oradakiler ona Hafi derler dedi genç eyvah ben ona nasıl görüneceğim diye dövündü sonra dehşetli bir sıtma hastalığına yakalanarak bir hafta içinde vefat etti münkeri kaldırmada zengin ve fakiri ayırmamalıdır nitekim nisa suresi 135. ayetinde Allahü Teala mealen ey müminler Hak üzere oturup adaleti yerine getirmeye çalışan hakimler ve Allah için doğru söyleyen şahitler olun. Velev ki şahitliğiniz nefsinizin yahut ana ve babanızla yakın akrabanızın aleyhinde olsun. İster üzerine şahitlik yapılan kimseler zengin veya fakir bulunsun. Çünkü Allah ikisine de sizden daha yakındır. Onun için siz, haktan yüz çevirip, nefsin arzusuna uymayın. Eğer adalet üzere hüküm vermekten, şahitliğinizde doğru söylemekten dilinizi bükerseniz veya büsbütün ondan yüz çevirirseniz, şüphe yok ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.'' buyurdu. Buhari ve Müslim'deki hadisi i şerifte, Üsâme bin Zeyd, radıyallahu anhüma, rivayetiyle diyor ki, Kıyamet günü birini getirirler. Onu cehenneme atın emri gelir. Bağırsakları dışarı çıkar. Merkebin dolap etrafında dönmesi gibi, bunun etrafında döner durur. Cehennemde olanlar kendisine, Sen emri maruf ve nehy münker yapmadın mı? Seni bu hale düşüren nedir? derler. O kimse, Evet, başkalarına iyilik emrederdim. Fakat kendim yapmazdım. Kötülüklerden men ederdim, kendim ise kötülük yapardım. Cevabını verir, buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Bir yerde, kötülerin yanında iyiler de bulunsa ve o iyiler, kötülerin kötülüklerine mani olacak durumda bulunsalar da o kötülüklere engel olmayıp, işlerine karışmayıp, sessizce otursalar, yarın kıyamette, maymun suretinde haşrolunurlar. Fıkıh kitaplarında yazıyor ki, büyük günah işleyenlerle oturmak, büyük günahtır. Ravda-i Fıkıh kitabında, İmam Muhyiddin Nevevi diyor ki, büyük günah işleyenler ile ünsiyet, sevişme yoluyla oturmak, büyük günahtır. Büyük günah işleyenler ile ünsiyet, sevişme yoluyla oturmak büyük günahtır. Tefsirlerde ve kısas kitaplarında ise şöyle yazıyor. Allahü Teala Yuşa aleyhisselam'ın kavminden 40 bin seçkin kimseyi diğer 60 bin kötü kimseye kızmamaları, yemede içmede onlarla beraber bulunmaları sebebiyle helak etmiştir. Yuşa aleyhisselam şöyle niyazda bulundu: "Yar Rabbi, biliyorum ki kötüleri kötülükleri sebebiyle helak eyledin. Ama iyilerin helak edilmesinin hikmetini anlayamadım." Allahü Teala: "Ey Yuşa, iyiler kötülerle karışmışlar. Emri maruf ve nehyi münkeri terk etmişlerdi. Onları bu yüzden helak eyledim." buyurdu. Buradan da anlaşılıyor ki, mü'minlerin emri maruf ve nehy-i münker yapması, ellerinden geldikçe bunu terk etmemeleri lazımdır. Ancak böyle yaptıkları takdirde zarar ve hüsranda olmazlar. Sahih-i Buhari'de Numan bin Beşir'in radıyallahu anh bildirdiği hadis-i şerifte, emr maruf ve nehy-i münker yapan ile, marufu terk edip münkeri yapan şu kavme benzer ki, gemiye girerler. Kimi alttaki odalarda, kimi üstteki kameralarda bulunurlar. Altta bulunanlar, bize su lazım olunca, üste çıkıp oradan, nehirden mi su alacağız? Gelin gemiyi delelim, buradan su alalım derler. Kalkıp gemiyi delmeye koyulurlar. Üste olanlar, onların ellerini tutup, mani olmazlarsa üsttekiler de alttakiler de helak olurlar. Onlara mani olup kendi arzularına bırakmazlarsa hepsi helak olmaktan kurtulurlar Buyuruldu O halde Allahü Teala'nın kullarının kurtarılmasına çalışmalıdır. Bilhassa kendinin kurtulmasına ve iyilik yapmasına özür aramamalıdır. Çünkü iş zor ve çetindir. Allahü Teala bu ümmeti emre maruf ve Nehyi münker yapmaları sebebiyle ümmetlerin en hayırlısı eylemiştir. Nitekim Allahü Teala Ali İmran suresi 110. ayetinin başında mealen ey Muhammed aleyhisselamın ümmeti siz beşeriyet için meydana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder fenalıktan men edersiniz ve Allah'a imanınızda devam edersiniz buyuruyor. Vasit tefsirinde Şabi'nin bildirdiği hadisi i şerifte cennet ehli 120 saf olurlar. 80 safı benim ümmetimdendir. 40 safı diğer bütün peygamberlerin ümmetidir buyruldu. Ebu Bürde, babasından naklen anlatır Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Ümmetim, ümmeti merhumedir. Yani ümmetime merhamet olunmuştur. Onlar için ahirette ne hesap ne de azab olur buyurdu. Umde tefsirinde şöyle yazıyor. Allahü Teala kalemi yarattı ve ona Ey kalem! ilmimi levha yaz buyurdu. Kalem yazmaya başladı. Bütün mukadder ve malum olanları yazıyordu. Ey kalem, bir ümmet peygamberini yalanlar, onları fırtına ile helak ederim. Üzerine taş yağdırırım yaz. buyurdu. Bu şekilde her ümmet için ayrı ayrı emir buyurdu. Kalem emrolunanı yazdı. Sonra buyurdu ki: Ey kalem, yaz. Bir ümmet gelir. Ömürleri kısa olduğu halde, Çok günah işlerler. Emrimizi dinlemezler. Bunlar, Ahir zaman peygamberinin ümmeti olurlar. Kalem, Onların sonlarının ne korkunç olacağı, Onların akıbetleri hakkında, Ne çetin şeyler buyurulacağı hususunda korktu. Ey kalem! Yaz! Onlar, Onlar, Günahkar bir ümmet, ben ise mağfiret edici bir Rabbim emri geldi. Kalem bu emri duyunca ikiye ayrıldı. O zamandan beri kalemin ucu iki parçadır. Marufu emrederler, münkerden nehiederler. Ayet-i kerimesi Muhammed aleyhisselamın ümmetini onlarda bulunan hayırlı bir hasletle met ediyor. Bu güzel haslet, emri maruf, nehi münker ve imanda daimi olmalarıdır. Dinde emri maruf ve nehi münkerin büyük önemi ve yeri olduğundan imandan önce bildirdi ve geniş zaman ifadesiyle beyan eyledi. Çünkü geniş zaman devamlılığı ifade eder. Sual: Geniş zaman ifadesi devamlılığı bildirdiğinden ayetin manası bir an bundan gafil olmazlar olup bu ise zor bir iştir. Bu zaman manası nasıl olur? Cevap. Dünya hiçbir zaman emri maruf ve nehyi münker'siz kalmaz demek olur. Bu mana ise mümkündür ve olmaktadır. Dünya emri maruf ve nehyi münker'siz kalmıyor. Bir evde, bir şehirde yoksa başka evde, başka şehirde olmaktadır. Böylece devamlılık sağlanmış oluyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Emri maruf ve nehyi münker yapan, buna çalışıp din ve sünneti ihya eden, dini ve emirlerini yaptıran Allahü Teala'nın resulünün ve kitabının yeryüzünde halifesidir. Hazreti Ali radıyallahu an en üstün cihat emri maruf ''Ve nehy-i münker yapmaktır.'' buyurdu. bül Kulüp kitabında şöyle yazıyor. Birisi, Harun Reşid'e Emre maruf yaptı. Harun bunu beğenmedi ve ''Onu bir odaya atın, kapısını da kilitleyin.'' diye emir verdi. Bir hafta sonra Harun Reşid'e ''Odaya hapsettiğiniz kişiyi bugün filan bağda gördük.'' dediler onu huzuruma getirin dedi. O kimse huzura getirilince, aralarında şöyle bir konuşma başlar. Seni kilitli odadan kim çıkardı? Odaya sokan çıkardı. Peki seni odaya kim soktu? Odadan çıkaran. Harun Reşit, anlayamadım dedi. O şahıs, Allahü Teala'nın böyle anlaşılmayan işleri çoktur, cevabını verdi. İşte o zaman Harun Reşit, o kimsenin, Allahü Teala'nın sevgili kullarından olduğunu anladı. Çok pişmanlık duydu. Hemen onu bir ata bindirip Bağdat çarşılarında dolaştırdılar ve bu Allahü Teala'nın aziz ettiği Harun Reşed'in aşağılamaya uğraştığı velidir diye bir tellal da söylettiler. Diğer ehli sünnet alimlerinin konu ile ilgili sözleri. Bir kimse kullardan korktuğu için emri maruf ve nehyi münker vazifesini yerine getirmezse kalbinden Allah korkusu sökülür. Abdullah bin Abdulaziz rahmetullahi aleyh. Emri maruf ve nehyi münker yapmak Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için eziyetlere sabretmek gerekir. Bişri Rafi rahmetullahi aleyh. Müminlerin üzerine emre maruf ve nehy-i münker yapmak farzdır. Muktedir olurlarsa yapılan kötülüğe el ve dil ile mani olurlar. Güçleri yetmezse kalpleriyle o işi kötü görürler. Ebu Hasan eş'ari rahmetullahi aleyh. Dinin emir ve yasaklarını bilmezseniz bu yolda hiç mesafe kat edemezsiniz. Behrullah Efendi rahmetullahi aleyh.